Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala resulina ve nebiyina ve şefiiina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Çok değerli kardeşlerim, yeni bir sohbette hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve hepinize hayırlı akşamlar. Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni bir sohbette yine Rabbimin lütfuyla, ihsanıyla, keremiyle beraberiz. Alemlerin Yüce Rabbi bütün amellerimizi ve bu sohbetimizi rızasına uygun kılsın ve bizim için faydalı olacak bir zaman geçirmemize Rabbim lütfuyla ve keremiyle müsaade buyursun. Geçtiğimiz haftalarda iki hafta üst üste Vak'a suresini ele aldık hatırlayacaksınız ve de cennetlerden ve nimetlerden bahsettik. Prensibimiz Becerebildiğimiz kadar, güç yetirebildiğimiz kadar dostlarımıza ve kardeşlerimize sevdirerek cennetin yolunu daha çok göstererek sohbet etmek. Çünkü beni dinleyen insanlar sohbette beraber olduğumuz kardeşlerimiz Rabbimin lütfuyla ve keremiyle umuyorum hep cennetlik insanlar rahman. Yani bir hoca kardeşlerinin sohbetini dinleyen ve ondan istifade etmeye çalışan insanlar, elbette güzel insanlar, mübarek insanlar, Rabbimden niyaz ediyorum bu güzellikler, bu bereket, bu nur ve feyiz artarak devam etsin de inşallah birbirini görmeden seven birçok insan cennette Rabbimizin cemalinin karşısında beraber olsun. Onun için cennetlerden bahsederek sohbetleri devam ettirmeye gayret edeceğiz inşallahürahman. Asıl arzumuz babacığımın da dediği gibi becerebilirsek ümmeti Muhammed'i Rabbimin verdiği imkan kadar tabii gücümüzün yettiği kadar, sırtlanabildiğimiz kadar, taşıyabildiğimiz kadar omzumuzda, sırtımızda, başımızın üstünde cennete taşımak. Cen yani cennet hepimiz için yeterli bir mekan. Hepimize fazlasıyla yer var. Hatta وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Cennetan ayeti kerimesinde ifade etmeye çalıştık. Her mümin için iki cennet var. Ve de onun bir tanesi bile sonsuzluğa kadar geniş. Ne haddi belli ne hududu belli ne sınırı belli. Cenab-ı Hak her mümine ayrı ayrı öyle cennetler verecek. Öyle olunca hiç kimsenin cennete girmesi bizi asla rahatsız etmez. Bilakis ne kadar memnun eder değil mi değerli kardeşlerim? Rabbim lütfetsin de inşallah bu sohbetler vesile olsun, vasıta olsun. Biz delalet ettiğimiz için sizler de dinleyip dua ettiğiniz ve de istifade edip amel ettiğiniz için hep beraber... Ben söylediklerimle amel edeyim. Siz dinlediklerinizle amel edin. Rabbim yanlışlarımızı düzelsin. Hep beraber cennette Allah'ın cemalinin karşısında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin komşuluğunda ebedi hayatta daim olalım rahman. Onun için cennetlerden bahsettik. Yine cennetlik amelleri anlatmaya ve cennetlik amellere Bizi izleyen kardeşlerimizi teşvik etmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani tabii korkutmak da yerine göre gerekiyor. Veya en azından korkutmaktan kastım şu, cehennemin dehşetini de göz önüne getirmek veya koymak da gerekiyor. Ama biz daha çok cennet ve nimetlerini anlatarak inşallah cennete doğru gidelim. Bu bir üslup meselesidir, bu bir tavırdır. Bu bir, bu bir tercihtir. Rabbim bizi korktuklarımızdan güvende kılsın, umduklarımıza nail eylesin. İnşallahur Rahman. Sözlerimin başında yine Rabbime, alemlerin yüce Rabbine, Allah'ımıza hamd ve senaların en güzellerini, en mükemmelini arz ediyor. Bahşettiği nimetlere özellikle İslam ve iman nimetine hesapsız şükürlerle şükrediyor. Hem sizin adınıza hem kendi adıma peygamberim, seyyidim, efendim her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımıza arz ediyoruz. Rabbim yüce dergahında kabul buyursun. İki hafta cennetten bahsettik değerli kardeşlerim. Tabii yani e, ne kadar anlatabiliriz ki dünyalık nimetlerin bile çoğu zaman tarifi mümkün olmuyor. Anlatamıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu güzelliği anlatmaktan acizim. Mesela hissiyatınızı bazen dile getiremiyorsunuz, duygularınızı ifade edemiyorsunuz. E yani görmeden benzeri ihata edilemeyen, anlaşılamayan nimetleri nasıl anlatalım? Rabbim bizi oraya koysun, hep beraber görelim, istifade edelim ve orada daim olalım Rabbimize niyaz ediyoruz. Tabii Rabbimizden cenneti istiyoruz değerli kardeşlerim. Hakikaten öyle cenneti istiyoruz. Bunun için de gayret ediyoruz. Gayret etmemiz lazım diye söylüyoruz. Hepimizin arzusu bu. Küçücük yavrumuza sorsak cenneti ister misin? En ihtiyar büyüğümüze sorsak cenneti ister misin? Tabii hepimizin arzusu cennete girmek ve cemali görmek. Cennet nimetleri, muhteşem nimetler, o nimetlere fevkalade ihtiyacımız var ve arzu ediyoruz. Ayrıca Asıl bütün bu nimetlerin üzerindeki Rabbimizin cemalini görebilmemiz de ancak cennet vasıtasıyla oluyor. Onun için cenneti ayrıca onun için de istiyoruz. Yani orada ebedi hayat, güzellikler, iyilikler, nimet, devlet, Rabbimizin lütufları ve ihsanları bütün bunların üzerinde onlarla mukayese edilemeyecek kadar büyük bir nimet. Rabbimizin cemalini görmek de ancak cennette mümkün olacak onun için Rabbimize niyaz ediyor, iltica ediyoruz. Ya Rabbi bizi mahrum etme Allah'ım diye. Tabi bu arada gayret etmek gerekiyor. Gayret etmek gerekiyor. Çünkü Resulullah öyle buyuruyorlar değerli kardeşlerim. Cennet kolay da kazanılacak bir yer değil. Hani bir gün bunları zaman zaman yeri geldikçe tekrar ediyoruz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa Ele inne silatallahi galiyeh diye buyurmuşlardı. Allah'ın metağı pahalıdır. Allah'ın metağı pahalıdır. Allah'ın metağı pahalıdır ve Allah'ın metağı da cennettir, cemalullahdır. Yani kullara bahşedeceği nimetlerdir. Ya öyle, öyle kolayla da kazanılmaz cennet. Öyle öyle her herkese de nasip olacak bir şey değil cennet. Onun için çalışmak lazım, gayret etmek lazım, nefs'e sahip olmak lazım ve de cennetlik ameller neler onlara nefsimizi zorlamak lazım. Biraz sonra bu konu üzerine de duracağım rahman. Yani cenneti kazanmak da öyle kolay değil. Ama tabi çok korkmak lazım değerli kardeşlerim de ve fakat zaman zaman da ümit var olmalıyız. Ümit var oluyoruz daha doğrusu. Şöyle bir dünyanın haline bakıyorum. İnsanlık çılgınca Belirli bir tarafa doğru gidiyor. Sokak, e, cadde ve pazarların hali, gaflet, dalalet, çirkinlikler, sahtekarlıklar, ihanetler, zulümler, işkenceler, kul hakkına tecavüzler... Yani bakıyorum onların içerisinde biz becerebildiğimiz kadar Rabbimizden yana, İslam'dan yana, Kur'an'dan yana, Resulullah'ın irşatlarından yana tavır koymaya çalışıyoruz... Ümit var oluyoruz. İnşallah Rabbimiz bizi cennete koyacaktır diyorum. Ama şunu da bilmeliyiz ki cenneti kazanmak kolay değil. Koca Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin söyledikleri ve buyurdukları gibi bütün hayatî tecrübeler geçirdiğimiz hayat yaşadığımız alem bize göstermiş ki cenneti kazanmak gösterdi ki buyuruyor Bediüzzaman Hazretleri cenneti kazanmak hiç kolay değil. Ama cehennem de asla sebepsiz ve hikmetsiz değil. Cehennemin yaratılmasında da büyük hikmet var. Büyük hikmet var. Bu kadar zalim, bu kadar hain, bu kadar münkir, bu kadar melun, özür dileyerek söylüyorum. Yani o, o kötü insanlar, insanlığa kan kusturan insanlar elbette ancak onları cehennem uslandırır. Onun için... Ama biz dikkatli olmalı, hayatımıza güzel çizgide yön vermeli, bırakmalı onların halini, cennetlik olmaya çalışmalıyız, gayret etmeliyiz. Sahabe-i kirama bile değerli kardeşlerim, Rabbimiz sahabe-i kirama, o özel insanlar, o seçilmiş insanlar, o mübarek insanlar, onlara bile Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman okuyorum bu ayet-i kerime çok dikkatini çekiyor insanın çünkü, sen aleyhi ve أم الجنة ولما الذين من قبلكم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Rabbimiz böyle buyuruyor. Sizden evvel ki, yani bu hitap Resulullah'ın etrafındaki o mübarek insanlara hem de yani öyle dünya nimetlerinden filan istifade ettikleri belli. Bugün bizim içinde bulunduğumuz imkanların inanın binde birine, milyonda birine sahip insanlar. Mütevazi bir evleri, belirli birkaç eşyaları. Hani Selman-ı Farisi radıyallahu anh efendimiz hazretlerinin halini anlatıyordum ya zaman zaman? İşte vefat edip gidiyormuş da ağlıyormuş. Amr ibn-i As radıyallahu anh efendimiz hazretleri olsa gerek. Ziyaretine geliyorlar. Ya Selman ölümden mi korkuyorsun yoksa? Resulullah'ın senin hakkında müjdeleri var. Sakın ha korkma. Ölüm döşeğinde de hasta. Yok kardeşim diyor. Ölümden niye korkayım ki? Ölüm Allah'a vuslattır. Ve fakat diyor biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme irfan sohbetini dinleyen değerli kardeşlerim hem kendime hem sizlere hatırlatıyorum. Biz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söz verdik. Dünyalık hiçbir şeyi elde tutmayacağız. Dünyaya ehemmiyet ve değer vermeyeceğiz. Dünyalık edinmeyeceğiz diye Resulullah'a söz verdik. Ben bugün diyor etrafım Allah'a gidiyorum ama etrafımda dünyalık nimetler var. Amr ibn-i diyor ki şöyle etrafıma bakındım diyor. Bir postu seccadesi var, bir abdest ibriği var, bir leğeni var, bir yemek sahanı var. O kadar. Kendisinin vefatından sonra bütün onları on beş e, dirheme sattık işini bitirdik yani bugünün parasıyla taş çatlasın da 150 lira olsun bütün serveti 15 dirhem bir rivayette 7 dirhem olarak katılımda kalmış yani inanın böyle bizim eski, eski bu şu söylediğim şeylerin eskisini kaça satarlar bugünün dünyasında bile dünyalık olarak işte etrafında bütün bunlar biz Resulullah'a öyle söz vermiştik diye ağlıyordu diyor Selman-ı Farisi yani bütün bunlar niye söylüyorum Kendime ve de, de değerli kardeşlerime tavsiyede ve nasihatte bulunmak için. Hani biz sohbet ediyoruz ya, bu, bu irfan Mektebi'nden ders alalım, nasihat alalım da hayatımıza yön verelim istiyoruz ya. İşte Selman-ı Farisi radıyallahu anh hazretlerinin hali bizim için en büyük ders. Okuyun hayatını, okuyun hayatını. Sahabe-i İkram o, o, o sıkıntılar, o açlık, o yokluk, o efendim çileler, kederler, yani o harpler, darplar, Bedir Harbi'ni düşünün, Uhud'u düşünün, Hende'yi düşünün, Huneyini düşünün, Mekke fethine gelinceye kadar resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri neredeyse dünyada sahabesiyle, ashabıyla bir defa oh diyemediler, hep sıkıntılar içerisinde yaşadılar. Mekke'nin fethinden sonra da, o veda haccından sonra da, Mekke fethinden sonra diyorum, o veda haccından sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 80 gün ancak yaşadılar. Mekke sonra da bir iki yıl var ki o günlerde daha zaten sıkıntılı, sıkıntılı günlerdi ve çile günleriydi. Bu sahabeye böyle çile çeken bu kadar sıkıntı çeken ashabı kirama Rabbimiz sizden evvelki müminlerin, inananların, milletlerin ve kavimlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden onların çektikleri sıkıntıyı ve çileyi çekmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Onlar, onlar nice, nice yokluklara ve kıtlıklara katlandılar. Nice hastalıklar, çileler ve kederler onların yakasından tuttu. Ve zülzilu öyle sarsıldılar ki, o kadar sarsıldılar. Cenab-ı Hak onları öyle tuttu ve sarstı ki, öyle ağır imtihanlara tabi tuttu ki, peygamberlerle birlikte etrafındaki, peygamber de dahil etraflarındaki müminler, Ya Rabbi, senin bize vaat ettiğin bu nusrat, bu yardım ne zaman gelecek Meta Nasrullah, ne zaman gelecek diye sanki böyle ümitsizliğin kenarına kadar gelmiş. Yani düşünün şöyle bir hali, o kadar sıkıntılar ki peygamber de dahil hani resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin kıblenin tahvilinde böyle semaya bakıp da Cebrail aleyhisselamın gelişini bekledikleri gibi sanki peygamberler ve müminler semaya bakıyorlar, Rabbimizin lütfu biz öyle bir beklenti içinde bulunduğumuz zaman semaya bakarız değil mi efendim? İnsanlık icabı, yani insanlık hali icabı. Böyle sanki semaya bakarak diyorlardı ki Meta nasullah Allah'ın yardımı, Allah'ın nusreti ve zaferi. Ne zaman acaba? Ne zaman gelecek bize? Sahabe-i İkram da öyle sıkıntılar çektiler. Hendek harbini düşündünüz. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sıkıntı çektiler ki, mübarek karınlarına iki taş bağlamışlar açlıktan ve öyle ve ikindi namazını kılamadılar kılamadılar onun için hayatında çok nadirdir aleyhissalatü vesselamın müşriklere karşı tarafa beddua ettiler Allah Allah onları helak etsin evlerini ateşle doldursun namaz geçirmemize sebep oldular diye buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri ama Cenab-ı Hak hazretleri buyuruyorlar ki Inne garib. Rabbim inanan kullarını boşa götürmeyecek. Hem dünyada hem imanla ölüm esnasında hem de cennete onları koyarak en kısa zamanda onlara lütuflarda ve ihsanlarda, ikramlarda bulunacak. Ele dikkat edin, agah olun, iyi bilin Allah'ın yardımı çok yakındır. Allah'ın yardımı çok yakındır. Cenab-ı Hak hazretleri bize hayatımız boyu lütfuyla ve keremiyle yardımda bulunsun. Demek ki, demek ki cenneti kazanmak kolay değilmiş. Fedakarlık istiyor, değerli kardeşlerim. fedakarlık istiyor, çalışmak istiyor, gayret istiyor. Ya hacı ve hocamızın babaları Veys Efendi hazretleri melek haslet bir insanmış. Vefatı ileri yaşlarda o, o yaşlılık halinde işte ne zaman yatırsa yatsın geceleyin erkenden kalkmaya çalışırmış. Hacı annemiz dermiş ki efendi bir yat, bir yat bir istirahat et artık sen ihtiyarladın yaşlandın bir yat bir istirahat et yahu der. Yahu hanım nasıl yatayım evlatlar bizi geçtiler diye buyururlarmış. O yaşlı halinde geceleyin teheccüte kalkar ve de ibadet ve taatta seccadesinin üzerinde olurlarmış. Yani selef, büyük insanlar, güzel insanlar hep gayretliler, hep gayretliler. İnşallah Rabbimiz bize de onların gayretlerinden gayret ihsan etsin. Böylece çalışalım, çabalayalım, cenneti elde edelim inşallahurrahman. Yani cenneti kazanmamız için işte bir şeyler söylemeye çalışıyoruz her zaman dediğimiz gibi. Tabii bu bu söylediklerimiz bazen böyle tatlı şeyler oluyor. Biraz evvel de işaret ettiğim gibi bazen de acı şeyler oluyor. Yani e, bunların hepsini mezcetmeli ve bizim iyiliğimiz için olduğunu unutmamalı. unutmamalı. Bazen bazı söylediklerimiz, bazı kardeşlerimizin ağırına gidebilir veya işte nefse zor gelebilir. Ama inanın hep iyilik için, hep güzellik için, hep hayır için bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Evet, inşallahurrahman, inşallahurrahman bu sohbetler, hem kendimize faydalı oluyordur, hem de dostlarımıza faydalı oluyordur. Biz hatırlatıyoruz. Biz hatırlatıyoruz ama ben faydasını görüyorum. Görüyorum. Hiç ummadığım yerlerde kardeşlerim karşıma çıkıp bana dua ediyorlar. Ben de bütün varlığımla Allah'ıma şükrediyorum, Allah'ıma hamd ediyorum. Hocam senden şu duayı öğrenmiştik. Hocam sen şöyle söylemiştin, ben de şöyle yapıyorum gibi böyle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dedim ya biraz evvel biz mümin kardeşlerimizle, inananlarla sohbet ediyoruz. Bizim cemaatimiz belli. Elit insanlar, güzel insanlar, mübarek insanlar, cennetlik insanlar. Yani cennete giden yolda gayretimizi artırmaya çalışıyoruz hep beraber. Yoksa bizi bizi kimlerin dinlediğini, kimlerin hiç dinleme tenezzülünde bulunmadıklarını tahmin ediyorum. Ama Dinleyen kardeşlerim benim için şeref, benim için saadet, benim için Rabbimin lütfu. İşte ben de ben de diyorum ki fezekkir. Resulullah la teşbih ve la temsil bu ayet-i kerime tebi Rasulullah'a da. Ama ben de kendime görev edinmişim. Fezekkir sen hatırlat. Kendine faydalı olur, kardeşlerine faydalı olur. Fe innez fe zikra tenfeu'u'l müminin. Evet, ve Rabbimiz Kur'an'da öyle buyuruyor. Hatırlatmak müminlere fayda verir. Fayda verir. Bazen hiç tahmin etmediğim bir köyde, hiç tahmin etmediğim bir yerde bir kardeşim çıkıyor diyor ki, Rabbime hamd ediyorum hocam ben seni dinliyorum ve dua ediyorum diyor. Teşekkür ediyorum diyor. Benim için ne büyük şeref. Ne büyük nailiyet ne büyük mazhariyet. Elhamdülillah. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Rabbim bu nimetten bizi geri koymasın diye dua ediyorum. Ama doğruyu söyleyeyim, iftiharla söylüyorum. Mesela Umre'de birçok kardeşimizle karşılaşıyoruz. Geçen sene hacda öyle. Birçok kardeşimizle karşılaştık. Hiç ummadığım yerlerden. Hiç ummadığım yerlerden. Geçenlerde bir kardeşim yani bunu tahdisi nimet olarak söylüyorum. Ne olur yanlış anlamayın. Hu bin bi ni'meti rabbike ee, Rabbinin sana verdiği nimete şükret, onu söyle diyor ya Rabbimiz. Tahdisi nimet derler eskiler. Yani Rabbimizin verdiği nimeti itiraf etmek, söylemek, dostlarla onu paylaşmak. Geçenlerde bir kardeşimiz Rusya'dan bana telefon ediyor. Türkçesi de mükemmel. Hayret ettim, hayran oldum. Diyor ki sohbetlerden istifade ediyoruz. Babanı dinliyorum diyor, seni dinliyorum diyor. Yani... Sadece Türkiye'mizden değil, yurt dışından birçok yerlerden ben biliyorum. Hollanda'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, şuradan, buradan birçok kardeşlerimiz bizi dinliyorlar. Yani ve ben ben nasıl Rabbime hamd etmem? Nasıl Rabbime şükretmem? Nasıl teşekkür etmem? Çünkü Allah yönlendiriyor ve o kardeşlerimiz istifade ediyorlar. İstifade ediyorlar. Ben de inşallah onların şefaatleriyle cennete girerim diye ümit ediyorum. Onların dualarıyla ayakta durduğumun çok iyi farkındayım. Yani o dualara o kadar değer veriyorum, o kadar önemsiyorum ki sizlerin dualarını yeminle söylüyorum, Yüce Rabbime yemin ediyorum. Onlarla ayakta duruyorum, onlarla bu sohbetlere, bu hizmetlere devam ediyorum. Yoksa biz aciz kullarız değerli kardeşlerim ve siz istifade ediyorsunuz. Bu benim için büyük saadet, büyük selamet, büyük büyük... Selamet kaynağı ve büyük mazhariyet, nailiyet. Ben aciz kulunu Rabbim bu güzelliklere vasıta ve vesile kılıyor. Rabbim böyle dünyada inşallah hep iyiliklerde ve güzelliklerde kılsın. Bu yol böyle devam etsin. Sonra da inşallah cennette Allah'ın cemalinin karşısında birleşsin. Ondan sonra zaten korku yok artık. لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ Evet değerli kardeşlerim Rabbimize hamd ediyoruz, hamd ediyoruz, hatırlatıyoruz, sohbet ediyoruz. Ve ben kardeşlerimden istirham ediyorum. Kendimizi bu amellere zorlayalım. Çünkü nefis zalim. Ben size daha önce anlatmıştım çok tatlı bir hatıra. Bizim bir Konya'da sarı emmimiz vardı. Konyalılar öyle diyorlardı. Arapçadan alma am, ammi kelimesinden alma onu biraz bozmuşlar. Anadolu'da amcaya e, emmi derler biliyorsunuz. Konya'da da öyle meşhur olmuş. Sarı var. Bir gün bize bir yakınimin, bir büyüğümün dükkanında nasihat ediyor. Daha biz o zaman İmam Hatip talebesiyiz. Daha önce söylemiştim ama yeri geldi tekrar ediyorum. Çok hoşuma gider bu nasihat benim. Evladım dedi bana. Abdurrahman evladım. Nefis dedi eşeğe benzer. Eşeğe sormuşlar diyor. Rıza'mla ne kadar yük taşırsın? Demiş ki bir tutam maydanoz taşırım. Eğer bana soracaklarsa gönlümle rızamla olacaksa bu iş bir tutam maydanoz. Şöyle küçük bir demet bir maydanoz taşırım o da kuru olacak ha demiş. Yaş olursa o da ağır geliyor bana demiş. Kuru bir tutam maydanoz demiş. Nefis diyor aynen işte bu eşeğe benzer diyor. Sen ona bırakacak olursan eğer... Günde bir defa maşallah dedi mi veya inşallah dedi mi tamam Allah'ı zikretti yeter o kadar ona. Yeter. Sen kalbime bak. sen benim içime bak, kalbime bak diyenler var ya, benim kalbim temiz diyenler var ya işte hep böyle <gülüyor> özür diliyorum. Özür diliyorum efendim. Şairin dediği gibi eşekçesine kendilerini kandırıyorlar. Şair söylüyor ben söylemiyorum. El hakku azharu min münkir inkar eder eşekçesine diyor. Şair hakikaten öyle nefis bu kadar zalim kaldı ki bırak bırak o hayvancağız o, o nelere, nelere ne işlere yarıyor ha münkiler daha adi kel bel hum adal. Bel hum adal onlar daha bayağı mahluklar o onun, onun yerine geldi peygamberimiz efendimiz sırtına bindi o merkebin. deveye bindi ata bindi merkebe bindi o, o münkirler, inkarcılar hatta büyüklerimiz şöyle söylüyorlar nefsini yetmiş firavundan 70 firavundan daha tehlikeli görmeyen malup olur ona aldanır onun için bırak, bırak diğer mahlukatı ama işte bu bir hakikat nefsi zorlayacağız değerli kardeşlerim zorlayacağız mesela namaz konusunda bize sıkıntı çıkarıyor değil mi yani böyle yahu diyor yani şimdi bu, bu, bu şu yorgunluğun içerisinde kim kalkacak da abdest alacak hayır onu zorlayacağız hep beraber kalk diyeceğiz ona kalk pırıl pırıl abdestini al namazını kıl Tahmin etmiyorum ama beni dinleyen kardeşlerimin içerisinde böyle namazla ilgili problemi varsa onlardan Allah rızası için rica ediyorum. Bundan sonra namazları tam olsun değil mi? İstirham ediyorum, yalvarıyorum. Çünkü ancak namaz kılarak cennete gidilir. Bunu bunu, bunu daha önce söylemiştim. Cehennemliklerin ilk e, beyav ettikleri mazeret مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي siz niye cehenneme bu sakar deresine cehennemin uçurumuna yuvarlandınız diyecekler ki o günde Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresi efendim biz dünyadayken namaz kılmıyorduk beni dinleyen kardeşlerimden eğer namaz konusunda ihmalleri olanlar varsa Allah aşkına rica ediyorum gelin bu zalim nefse fırsat vermeyelim namazlarımızı kılalım Sonra namazlarınızı yoluna bir koyun bakın görün nasıl yol cennete doğru gidiyor. Nasıl nasıl? Yani hani iki cennet velimen khafe makam rabbih cennetan da geçen hafta söylemiştik ya o namazlar tam olunca efendim e, iki cennet biri de dünyadaki cennettir. Bazı müfessirlerimizin e, e, şeysi de bu yorumu da bu. Dünyası da cennet o müminin, ahireti de cennet. Öyle olunca iki cenneti var. Yani ama dünyayı ancak namaz kılarak cennet haline getirebiliriz. Veya bazı hanım kardeşlerimizin mesela tesettürle ilgili problemleri varsa, başlarını örtmüyorlarsa, örtemiyorlarsa mesela diyorum yani. İşte şunun, şu sebeple, bu sebeple çalıştığı yer, akrabaları, bulunduğu ortam, yakınlar, komşular filan filan. Bu, bu çürük mazeretleri bırakalım bir tarafa. Bırakalım. Başörtüsü Allah'ın emridir. Örtsünler. Nefislerini zorlasınlar, biliyorum nefis zorlanacak, biliyorum. Yani o, o nefsin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum, bana anlatmayın. Benim korkunç sizlerden milyon kere daha, milyar kere daha fazla şikayetim var kendi nefsimden. Onun için ama çare yok. Muhalefet edeceğiz, karşı duracağız, zorlayacağız kendimizi. Ve de inşallah cennete giden yolda hep beraber daim olmaya çalışacağız. Cenneti kazanmak öyle kolay değilmiş. Ama sözün bu tatlı yerinde bir ara vermek icap ettiğini biliyorum. Şimdi bir reklam aramız var. Ondan sonra inşallah buradan başlayıp devam edeceğiz. Nefsi zorlama konusunda. Evet, bekliyoruz. Efendim, cenneti kazanmak için Nefsi zorlamak lazım, bazı fedakarlıklar lazım dedik ya. Aslında bugün bir başka konuya gireceğim inşallah ama bunları da söylemek lazım diye düşünüyorum. Mesela nefsin en çok zorlandığı meselelerden bir tanesi değerli kardeşlerim, kul hakkı. Yani gidip de kul hakkı, aramızda kul hakkı olan bir insanla helallaşmak çok zor oluyor. Nefse ağır geliyor. Yani... O işi mahşer gününe bırakmak aslında daha zor değil mi? Yani birisinde olur ya insanlık hali. Kalp kırmışızdır, kötü söz söylemişizdir, maddi veya manevi herhangi bir aramızda e, olmaması gereken bir şey olmuştur. Helallaşmamız lazım. Hakkını bana helal et kardeşim dememiz lazım. Bu bazen anne ile baba arasında, bazen kardeşler arasında, bazen akrabalar, bazen komşular, dostlar arasında oluyor böyle şeyler. Biz de muttali oluyoruz. Bazen Hocam bir araya girseniz falan diyorlar. kendin hepsimizden de biliyoruz. Doğrusu zorlanılıyor bu konuda. Ama inanın böyle ne kadar ağır iş olursa olsun, karşı taraftan ne kadar hakaret görmüş olsanız ne kadar sıkıntı her zaman söylüyoruz hem kendimize hem dostlarımıza. Mahşer gününde helallaşmak, mahşer gününde hesaplaşmak çok daha zor ve sıkıntılı olabilir. Onun için hatta şöyle de olabilir. Biz başkalarına haklarımızı helal edelim ki başkaları da bize haklarını helal etsinler. Cenab-ı onların kalplerine yumuşaklık ve ülfet versin. Ama varsa böyle bir şey nefsi zorlayıp namaz meselesinde söylediğim gibi tesettür meselesinde söylediğim gibi kul hakkı meselesinde de söylüyorum. Nefsimizi zorlayıp o halallaşmayı dünyadayken gerçekleştirmek lazım. Mahşer gününün işi zor. Sıkıntılı. Çok zor. O gün herkes bir an evvel işini bir bitirip cennete bir girseydik diye böyle e, büyük bir iştiyakla, büyük, büyük bir aşkla ve büyük bir heyecan ve sıkıntıyla onu bekleyecek. Öyle olunca hani Ömer İbni Abdülaziz'in e, bir rüyasını anlatmıştım sizlere. Rüyamda diyor kıyamet kopmuş hesap bekliyorum ama diyor Ömer İbni Abdülaziz gibi Allah dostu, veli bir insan, büyük bir insan. Bu bir rüyadır. Ama birçok rüya, birçok hakikate de işaret ediyor. Çok sıkıntılıydım, soğuk soğuk terler döküyordum diyor. Yani o zorlanmayı bugünden halletmek daha akıllıca bir iş diye dostlarıma ve kardeşlerime söylüyorum. Sonra mesela kıybet. Yapmayalım değerli kardeşlerim. Bakıyorum ben, Hepimiz insanlar olarak gıybetten o kadar zevk alıyoruz ki. Yani mesela kardeşlerime diyorum ki gelin biz şöyle bir karar alalım. Birisi gıybet, başkasının gıybeti olan bir konu açtı mı hemen biz konuyu değiştirelim. Diyelim ki Allah aşkına bırak konu, Bırak. Gıybeti bırak. Fuzuli yere sevaplarımızı başkalarına aktarmayalım. Bırak onu. Veya ağzımıza bizim bir gıybet geldi değil mi? Şeytan getiriyor böyle işte bir toplumdasınız, bir sohbettesiniz, işte komşunun hali, akrabanın hali, şunun hali, bunun hali derken tam ağzınıza gelmiş, yutun onu, yutun söylemeyin. Söylemeyin, hatta falan kişi diyorsunuz, yutun. Etrafınızdakiler diyorlar ki, söyle Allah aşkına ne var? Yok söylemeyeceğim, çünkü gıybet. Ne kadar ısrar ederlerse etsin, etsinler. Biz yutmaya çalışalım, biz söylememeye çalışalım. Çünkü durduğumuz yerde korkunç bir vebali yüklenmiş oluyoruz. Bunun gibi bunun gibi değerli kardeşlerim cennetlik ameller konusunda yani mesela aklımıza geliverdi değil mi? Bir yerden bir yere gidiyoruz. Efendim herhangi bir işle meşgulüz. Bir defa bile olsa Estağfirullah azim demek kârdır. Üç defa söyleseniz kârdır. Bir defa salatu selam yani bunları zamanla zamanında söyledik yine söyleyeceğiz yeri gelince inşallahı rahman. Resulullah'a bir defa salatu selam bir kelime-i tevhid, bir kelime-i şehadet, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet mesela bir Kur'an-ı Kerim'den vaktiniz müsait açsanız da bir Kur'an ayetini okusanız inanın böyle Allah kelamı durmadan yeniden nüzul ediyor yeniden, yeniden iniyor. Sanki Cebrail Aleyhisselam yeniden indiriyor Kur'an-ı Kerim'i. Çünkü her okuduğunuz zaman yeni manalar keşfediyorsunuz. Yeni manalar anlıyorsunuz. Rabbimiz lütuflarda, ihsanlarda bulunuyor. Kur'an'la meşgul olmak, bir ayet okusanız kar. Ve onu tefekkür etseniz. Değil mi efendim? Ne güzel. Yani hani tasavvufta bir tabiri zaman zaman tekrar ediyoruz ya, Sufi İbnül Vakt olacakmış. Yani Allah'ın güzel kulları vakti değerlendirecekler. Şu anda en güzel ne yapabilirim? Kur'an-ı Kerim okuyabilirim. Rabbimi zikredebilirim. Nafile namaz kılabilirim. Durumunuz müsait mesela. Yani e, namazı biraz daha güzelleştirebilirim bir bir e, sohbet dinleyebilirim, İslami hakikatleri öğrenebilirim. Aklınıza ne gelirse, ne gelirse hiçbir şey olmasa, yani başka hiçbir şey ihtiyaç yok. Dilinizden böyle istiğfar dökülse, salatu selam olsa, kelimeyi tevhit olsa bunlar ne kadar kar, ne kadar büyük kazanç ve cennete giden yoldan en en önemli bizim için destek, takviye. Ve vasıtalar ve vesileler değerli kardeşlerim. Yani aklınıza gelebilen bütün iyilikler, bütün yolda gidiyorsunuz mesela. Bir fakiri görmüşsünüz, veriyorsunuz bir 25 kuruş. Belki o 25 kuruş sizi cennete koyacaktır. Veya bir mümin kardeşinizi görüyorsunuz, selam veriyorsunuz, hal hatır soruyorsunuz, yüzüne gülüyorsunuz. Onun bir derdi varmış, onun derdiyle ilgileniyorsunuz. Belki o bizi cennete koyacak. mesela cennete girmek ve cennetlik ameller değil mi? Sayısız cennetlik amel sayısız cennetlik amel onlara küçük görmeyelim. Evet. Değerli kardeşlerim, yani e, bunlar bunlar inşallah bizim hayrımıza olacak e, telkinler ve tavsiyeler. Bugün yeni bir konuya başlayacağım inşallah. Bitirebilirsem ne hala bitiremezsem gelecek hafta Rabbim ömür verirse devam ederim. Bizi Bizi yine cennete götürecek amellerden biri, bazı Kur'an ayetlerinin üzerine duracağız bundan sonra e, demiştim ya geçen haftalarda değerli kardeşlerim. Yani böyle daha çok günlük hayatımızla ilgili, bizi günlük hayatımızda daha çok ilgilendiren, hayat ilahiyeden bazılarını seçerek dilimin döndüğü kadarıyla siz değerli kardeşlerime aktarmaya çalışacağım inşallah sohbetlerimizde. Bugün Nur suresinin 30. ve 31. ayetlerini beraberce anlamaya, beraberce ele almaya çalışacağız inşallah. Çok önemli iki ayeti kerime. Ve bu ayeti kerime hakikaten bizi cennete götürecek olan amellere bizi zorluyor, irşad ediyor, yönlendiriyor. Kur'an-ı Kerim niye indi değerli kardeşlerim? Bizim cennetlik olmamız için, nasihat almamız için. İbret almamız için, bizim hidayetimiz için, hüdellil müttekin, takva sahipleri, güzel müminler için, iyi insanlar için hidayetin kaynağıdır o. Öyle olunca inşallah Kur'an ayetlerinden istifade etmeye çalışacağız. Tabii bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde beraberce yine okuyacağız. Es-saadübillah, sözü uzatmadan Rabbimin ayetlerine bakmak istiyorum. Tekrar es diyorum. Kulü müminîn yeğdû min ebsârihim ve yahfazu furucahum zâlike ezkâ lehum innallâhe habîrun bimâ yasnaun buyuruyor Rabbimiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem e bir emir var burada. Muhammedim müminlere söyle, müminlerin erkeklerine söyle. Kul lil müminîn müminlere söyle. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor. Şimdi şöyle tahayyül edin. Asr-ı saadetteyiz. Resulullah'ın mescidi saadetindeyiz. O Cebrail aleyhisselam o bereketiyle, nuruyla gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ayet getirmiş. Biz halinden Resulullah'ın vahyin ağırlığından anlamışız. Sahabe-i kiramın hali böyleydi çünkü. Bütün e, iştiyakla, bütün hayretle ve bütün merakla bekliyorlar sahabe-i kiram. Acaba Cebrail aleyhisselam ne getirecek? yani bizi ikaz mı edecek bize bir müjde mi getirecek Resulullah o hal geç, üzerinden geçtikten sonra neler söyleyecekler Melek, sahabi ikram fendilerimiz böyle çok merak ediyorlardı sanki ve vesselam Efendimiz Hazretlerinden Cebrail aleyhisselam ayrılmış Resulullah bize söylüyor bize söylüyor ve buyuruyorlar ki kulil mu'minin Muhammed'in müminlerin erkeklerine söyle يَغُضُّوا min absarihim." Gözlerini harama bakmaktan alsınlar ve çeksinler. Harama bakmasınlar. Gözlerini kapatsınlar. Bu Yeguddu Gaddu'l Basar konusunda şunları söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. Mesela yolda gidiyorsunuz bir haramla karşılaşıyorsunuz. Tabi gözünüzü kapatamazsınız. Eğer imkanınız varsa o anda gözünüzü indirin. Bu anlam var. Veya televizyon seyrediyorsunuz. Televizyon seyrederken karşınıza bakmamanız gereken bir tablo çıkmış. O zaman kapatınız gözünüzü. Hani İmam-ı Azam Hazretleri hamamda yıkanıyorlarmış. Böyle anlatılır. Orada birisi biraz fazla açılınca Hazret hemen gözünü kapatmış, yummuş. Demiş ki ya İmam ben senin görüyor olduğunu tahmin ediyordum, biliyordum. Sen kör mü oldun? İmam, koca İmam, koca Üstad böyle cevapmış vermiş. Evet sen hamamda edep ve hayadan, edep ve haya duygusundan sıyrıldığından beridir benim gözlerim kör oldu diye buyurmuşlar. Biraz fazla açılınca o hemen imam görmemek için. Çünkü değerli kardeşlerim benim için de sizin için de bu konu vallahi çok önemli. Feyiz ve bereket için, gönüldeki bereket için. Mana alemimiz, mana dünyamız için gözle görülenler çok önemli. Çok önemli. Zira göz kalbe açılan menfezdir, yoldur. Gördüklerimiz Allah için söyleyin değerli kardeşlerim. Mesela tesadüfen çok kötü bir manzara görmüşsünüz. Bir gün şeytan çıkıp getirip onu size namazda gözünüzün önünüze, önüne dikiyor mu, dikmiyor mu? Nefsinizle muhasebe ediniz. Tam Allahu Ekber demişsiniz, namaza durmuşsunuz. Şeytan geliyor, yıllar evvel gördüğünüz o çirkin manzarayı gözünüzün önüne konuyor koyuyor. Siz isterseniz Allah'tan utanın, dilerseniz utanmayın. O haliyle isterseniz namaz kılmaya devam edin, dilerseniz namazı bırakın. E bırakamaz mümin. O haliyle devam etmek de ne olur ne kalır bilemiyorum. Onun için... Televizyonda mesela gördüğünüz o çirkin manzaralar namaz kılarken karşınıza geliyor mu gelmiyor mu? Kâbe'de oturmuşuz böyle. Kâbe'yi muazzamayı seyrediyoruz mesela. Tam Kâbe'ye bakarken hani siz gönlünüzde bir bereket var ya. Biz nefsini terbiye etmiş insanlar değiliz ki. Bizim hayatımızda böyle çok kötü şeyler de olabilir. Yani tam siz Kâbe'yi muazzamayı seyrederken Kâbe'yi muazzamanın duvarına o resmi yapıştırıyor şeytan. Ve siz Kâbe'yi muazzamaya isterseniz bakın dilerseniz bırakın gözünüzü başka tarafa çevirin. Yani yani durum bu, hakikat bu, realite bu, gerçek bu. Hani zaman zaman şikayet ediyoruz ya halimizden, rüyalarımızdan mesela şikayet ediyoruz değil mi? Hiçbir akıllısız rüya görmüyoruz. Hiçbir şöyle güzel güzel rüyalar göremiyoruz. Niye? E gönül alemimizde, gönül perdelerimizin arasında bozuk dünya kadar şey var. Hepsi onlar bizim ruh alemimizi, gönül alemimizi karıştırıyor. Hani şuuraltı diyorlar ya, e, öyle olunca da güzel rüyalar göremiyoruz. Ben bütün samimiyetimle itiraf ediyorum. Yazları babacığımın evinde, Erenköy'de kalıyorum. Elhamdülillah. Şimdi küçük bir televizyonum vardı. Ramazan'da bu sene yaz başında evle karar verdik. Götürmeyeceğiz dedik bunları. Sohbeti filanı falanı. Yani evden dediler ki götürmeyelim. Öyle bir emanet almıştık bir zamanlar. O duruyor bir kenarda. Şimdi İnanır mısınız böyle Erenköy'de kaldığı müddetçe, bunlar bunlar benim samimiyetle siz kardeşlerimle dertleşmelerimdir. Biz birbirimizi tanıyoruz, nefsimizi biliyoruz. Yani kendimizi dev aynasında görmenin veya kendimizi tezkiye etmenin hiçbir faydası yok. Allah bizi lütfuyla ıslah etsin. Rabbim bizi lütfuyla adam etsin. İnanır mısınız böyle caddeye, sokağa çıkmadığınız zaman televizyonda seyretmediğim için insan sanki günahı unutuyor. Unutuyor. E hocam haber dinleyeceğiz. E radyodan dinle. Radyodan dinle. Yani spikeri görmek mecburiyetinde misin? Eskiden bir yaz-kış ayrımı filan falan vardı. Şimdi haberlerde görüyoruz. Yani yazın o 35-40 derecenin olduğu zamanki kıyafetler gibi çıkıyorlar. Bayan şeyler, spikerler ekranı. E öyle olunca siz isterseniz seyredin, dilerseniz seyretmeyin. İsterseniz bakın, dilerseniz bakmayın. Ben daha önce sizlere söylemiştim. Babacığım, radyoyu dinlerdi. Radyodaki spiker, haberleri okuyan spiker, eğer bayan olursa evladım Abdurrahman onun sesini dinlediğim için Rabbime isti, istiğfar ediyorum derdi. Tahir Hoca olmak kolay olmuyor. Rabbimizin o lütuflarına ermek öyle kolay olmuyor. Lafla olmuyor bu işler. Adam olmam için kendime söylüyorum, benim de en az onun kadar dikkatli olmam lazım. Çünkü onun bırakıp gittiği dünyadan, onun gençliğini geçirdiği dünyadan çok daha kötü bir dünyadayız şimdi. Caddeler ve sokaklar. Bundan 25 yıl evvel falan da Kapı Camii vaazlarına gidip geliyoruz. Veya 20 yıl evvel Kapı Camii vaazlarına gidip geliyoruz. İşte Konya'nın belirli caddelerinden geçiyor, geliyor... Evladım bir gün öyle dedi. Evladım Abdurrahman, bu dünya bizim dünyamız olmaktan çoktan çıkmış. Bu sokaklar, caddeler bizim caddelerimiz ve sokaklarımız değil. Bundan 20-25 yıl evvelki Konya caddeleri ve sokakları için vallahi babacığım böyle söylemişti. Şimdi siz isterseniz gözünüze sahip olun, dilerseniz sahip olmayın. Evet. قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنَ اَبْصَارِهِمْ Müminlerin erkeklerine söyle Muhammed'im gözlerini. Eğer yolda gidiyorlarsa veya işte araba kullanıyorlar şöyle böyle ise gözlerini indirsinler. Yani harama bakmasınlar. Allah için söyleyelim. Harama bakmak başta kendime söylüyorum sonra size. Ne kazandırıyor bize? Ne kazandırıyor? Bir düşünün. Eğer Böyle e, durum müsaitse gözlerini kapatsınlar İmam Azam Hazretleri'nin olduğu gibi Veya başka tarafa çevirsinler Bütün bunlar müfessirlerimizin bu kelime içerisinde tasarrufta bulundukları Veya işte yönlendirdikleri yorum yaptıkları kelimelerdir Ben de siz kardeşlerime söylüyorum Yani duruma göre Yolda gidiyorsunuz direksiyondasınız Kaldırımdaki e, gayrimeşru bir manzara e Bakmayı verin Bakmayı verelim Değil mi? Bakmayı verelim İnanın böyle babacığım öyle söylerdi. Biz hiç kimse bakmasalar o, o soyunup o ümmeti Muhammed'i günah da ya bize hiç kimse bakmıyor. Çünkü insan niye soyunur? Kadınlar için söylüyorum niye? Bize bakıyorlar diye. Kendilerine baktırmak için. Bu bir bu bir bu bir hastalıktır. Yoksa sebep yok ki. Sebep yok ki. İnsanın fıtratındaki ar haya. Aslında ona engeldir ama sonradan onu düzlüyorlar, onu yok ediyorlar, Resulullah'ın buyurduğu gibi kökünden kazıyorlar, ondan sonra da bu hale gelebiliyorlar. E biz biz müminler olarak biz bakmayacakmışız efendim, bakmayacakmışız. Cenab-ı Hak böyle buyuruyorlar, Ve yahfazû furûcehum, Gözlerini haramdan indirsinler, bakmasınlar ve başka tarafa çevirsinler. Ve yahfazû furûcehum, İffet ve namuslarını da korusunlar. Şimdi bir aramız var. Kaldığım yerden aradan sonra devam edeceğim inşallah. Göze sahip olmak konusunu işliyorduk değil mi efendim? Müminlerin erkeklerine söyle gözlerini haramdan sakınsınlar buyuruyordu Rabbimiz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis şeriflerinde şu altı şey konusunda bana garanti verin, ben de size cenneti tekefül edeyim diye buyuruyorlar. Yani siz bu altış konuda bana onları tutacağınızı söz verin, ben de sizin cennete gireceğinize dair taahhütte bulunayım. Onlardan bir tanesi de ve guddu ebsarakum hocalarımız biliyorlar, gözünüze sahip olun, gözünüzü kapatın diye buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Bu konu çok önemli. Rabbim bu konuda cümlemizin yardımcısı olsun ve bizi bize bırakmasın, nefse ve şeytana bırakmasın değerli kardeşlerim. Devam ediyor. İsterseniz bir hatırayı tekrar aktarayım size. Ben bunu defa hatla anlattım ama tam yerinde. Bu konuyu belki biz daha önce işledik, değişik şekilleriyle işledik ama bu ayeti kerimeyi herhalde ilk defa işliyoruz. Efendim Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamız, Ladikli Hacı Ahmet ağımız Konyalıların tabiriyle yolda giderken bir kibrit kutusu görmüşler. Bize bunu anlatan Ramazan amcamız bizzat bu hadiseyi Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızla beraber yaşamışlar. Benden dinlediniz hatırlayacaksınız belki duymayan kardeşlerim varsa diye tekrar ediyorum. Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın hocası üstadı Hızır Aleyhisselam'dı. İhtiyaca göre günlük, günde birkaç defa, işte birkaç günde bir mutlaka isterlerse görüşürler. Beraber dünyanın umuruyla ilgilenirler çünkü yapacakları çok iş var. Birinde Ladik'le la Hacı Efendi amcamıza Üstad Hazretleri Hızır Aleyhisselam, Rabbim dünyadayken mübarek elinden tutup öpmeyi hepimize nasip etsin inşallahurrahman. Görünmüyorlar, gelmiyorlar, davetine icabet etmiyorlar. Bunu rahmetli oldu Ramazan amcamız. Bunu diyor bize anlatan Ramazan amcamız bu hal olunca sanki ladikli hacı babamız deliye döndü. Cinnet getirecek diyor. Üstadım niye gelmiyor? Yani diyor ben gördüm sanki diyor evin damına çıktı feryat ediyordu diyor. Tabi her şeyi onun için. Her şeyi. Yani evladını kaybedenin, dünyalığını kaybedenin yerine göre nasıl nasıl görüyorsunuz haberlerde şurada burada feryatlarını onun için dünyalara, dünyalara bedel, onlarla hiç bu kıyas edilemeyecek kadar kıymetli değerliaddik Hacı Babamız için Hızır Aleyhisselam ile görüşmek. Nihayet birkaç günler sonra diyor, görüştükleri zaman soruyorlar efendim birkaç gündür görülmüyorsunuz. Sen diyor yolda giderken bir kibrit kutusu gördün. Bu bir enteresan hatıradır. Bir kibrit kutusu gördün. Onun üzerinde küçük bir kız resmi vardı aldın ve ona baktın. Hani böyle kutuyu tüm görünce hacı babamız acaba dolu mu boş mu bir alayım bir kenara koyayım diye almışlar. Kibrit kutusunun üzerinde de ben hatırlıyorum öyle kibrit kutularının bir kız resmi var böyle vesikalık halinde başı açık sadece. Sen diyor ona baktın ben 3-4 gündür Rabbim yasakladı onun için gelmiyordum. Hey hey şimdi bizi şimdi siz bizi terazinin kefesine koyun da bu hadiseyle bir tartın bakalım. Bu televizyonlar, bu programlar, bu filmler, bu internetler, bu gazeteler, bu dergiler, bu dünya, bu sokaklar, bu caddeler, bu alışveriş merkezleri. Evet. Yani resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin konuyla ilgili tehditleri çok ağır değerli dostlarım. Çok ağır, çok ağır. وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ Mümin erkeklerine de söyle, iffetlerini, namuslarını korusunlar. Yani avret mahallerini başkalarına göstermesinler. Ayet-i Kerime'nin içerisindeki manadan biri bu. Göstermesinler. Mesela denize girerken kısa şort giymesinler. Diz kapaklarıyla göbeklerinin arasını hiçbir vesileyle hiçbir zaman açmasınlar. Şimdi biz yanlış yapsak da, hani bir söz var ya Anadolu'da, Eğri otursak da doğru konuşmamız gerekiyor. Mesela oturmuşsunuz maç seyrediyorsunuz. Karşıda seyrettiğiniz insanların şortlara diz kapağının üzerinde. Her baktığımızda seyrettiğimizde haram işliyoruz. Hakkımız yok. Yani buradan tutun, buradan başlayın. Artık öteki manzaralar, öteki öteki haller ve de, ve de devam edin. Yani e, dünya sözün başında söyledim ya. Cenneti kazanmak çok zor hale geldi bakın ben size söyleyeyim. Rabbim beni ve siz değerli kardeşlerimi korusun. Birbirimize dua edelim. Nefis çok zalim. İçinizde nefsini terbiye ettiğini iddia eden Yahya Allah Hasan Efendi amcamız rahmetullahi aleyh bir gün Kabe-i karşısında bana öyle söylemişti. Abdurrahman evladım demişti. Kadın meselesi benim için o hale geldi ki bir kadın mı görmüşüm, şu taş sütunu mu görmüşüm, duvar mı görmüşüm? Artık hiç hiç benim için fark etmiyor. Ama ne zaman? Yahyalıca Hasan Efendi amcamız gibi bir büyük için bile o zamanlar tahmin ediyorum 70 yaşlarına yakındı. Herhalde 65 yaşın üstündeydi. Ancak ondan sonra. Ondan sonra bizler çok dikkatli olmalıyız dostlar. Çok dikkatli olmalıyız. Yani vallahi önce kendime söylüyorum ha. Sakın yanlış anlamayın. Bu konuda iddia sahibi falan değilim. Ve yahfazu fırucahum, avret mahallerini e, görünmekten korusunlar. Tabii ikinci mana, zinadan korunsunlar. Asıl önemli mana. Ve yahfazu fırucahum, evet, kendilerini korusunlar, muhafaza etsinler, zinaya asla düşmesinler. Bu konu günümüzde çok çok enteresan bir konu hale geldi. Geçenlerde bir dostumuz öyle söylüyor. Tabii tabii korunan yiğitler kendisini koruyan gençler buna yaklaşmayan Rabbimizin emrettiği gibi velateqrabuz zina ayeti kerimesinin emrine uyup da asla o tarafa dönüp bakmayan yiğit insanlar neler var neler var neler ne yiğitler var ne Allah'ın güzel kulları var ne bereketli insanlar var fillehub ve la dediği gibi ateşler üstün Ali Ulü Kurucu üstadımızın hatırasıdır bu biliyorsunuz Ateşler içerisinde ama yanmayan nice Allah'ın güzel kulları var. Halilullah İbrahim aleyhisselam da olduğu gibi. Ama bu kötülüğe düşenler veya bu konuda nefsi zorlayanlar, bu tarafa meyli olanlar için söylüyorum. Rabbim muhafaza buyursun. Kadınımızla erkeğimizle bu konuda. Geçenlerde bir dostumuz öyle söylüyor. Müslümanların arasında bile artık zina fevkalade yaygınlaştı hocam diyor. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbi muhafaza buyursun. Bunları ekranda söylemek çok zor ama ben bunları söylemek mecburiyetindeyim. Gençler, Allah aşkına diyorum. Ne olur kendimize dikkat edelim. Çünkü vebali çok ağır. Mesuliyeti korkunç. İnşallahü Rahman bu konuyu bir gün ele almak istiyorum. Çünkü çünkü çok önemli bir konu. Ama e, tabii e hocam genç haklı, niye haklı diyeceksiniz? Kimileri öyle söylüyor. Film seyrediyor, onu teşvik ediyor. Dizi seyrediyor, onu teşvik ediyor. Gazete öyle, şu öyle, bu öyle. Ne yapsın bu delikanlı? Nefis kuduruyor adeta, özür diliyorum. Bağışlayın beni. E ondan sonra Rabbim kendi korusun. Allah'ım kendi muhafaza buyursun. Bizi, Yavrularımızı, dostlarımızı ve bütün inananları Rabbim bu çirkinlikten, bu ihanetten, bu bataklıktan, bu çok kötü Allah'ın asla razı olmadığı davranıştan Rabbi muhafaza buyursun. O anda diyor aleyhissalatu vesselam, bunları söyleyeceğiz inşallah. O anda iman kendisinden çıkar o kişinin. O haliyle ölürse imansız ölür. Evet ve yahfazû furûcehum. Kendilerini zinadan da korusunlar. Avret mahallerini başkalarına göstermesinler ki hanımlar için gelecek konu. İnşallah birkaç hadis-i şerif alacağım. Zaten bugün sohbetimizi mecburen kısa tutacağız. Benden sonra da canlı yayın varmış değerli kardeşlerim. ذَلِكَ <gülüyor> اَذْكَا Bu onlar için çok daha güzel, çok daha temiz, çok daha efendim Allah'ın razı olduğu bir davranış. Gözlerini korusunlar, kendilerini muhafaza etsinler. İşte dedim ya cennete gitmek isteyenler, cemal görmek isteyenler. Ali Ölvi Kurucu Üstadımız Hazretleri Cenab-ı Hak şefaatine nail etsin. Kırklı yıllara doğru Türkiye'den hicret ediyorlar. Uzun zamanlar işte o zamanlar değişik günler biliyorsunuz seyyiat günleri. Uzun zamanlar gelmiyorlar. 10-15 sene sonra tekrar 50'li yıllarda İstanbul'a geldikleri zaman İstanbul'un manzarasını çok fark etmiş. 950'li yıllardaki İstanbul Görmüşler de vay vay vay demişler, öyle buyurmuşlar. Şimdi bu manzaraları gören gözler mi yarın Allah'ın cemaline bakmak isteyecek, Allah'ın cemalini görmek isteyecek? Ya Rabbi sen bizi koru Allah'ım, sen bizi koru Allah'ım. Televizyon konusunda kardeşlerimin çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun diye de dua ediyorum. اِنَّ اللّٰهَ خَبِرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ şüphesiz Allahu Zülcelal Hazretleri onların yapmakta olduklarından haberdardır. Haberdardır. Ya'lemu kha'inatal a'yuni ve ma tuhfız sudur. Şöyle gözün ucuyla baksanız bile Allah biliyor ve onu zapt ettiriyor. Kaydettiriyor. Hani sanki hiç kimse görmüyor zannettiniz değil mi efendim? Hiç kimse görmüyor zannettik daha doğrusu. Kendimi de işin içerisine yani evdeyiz, yalnızız, kimse görmüyor bizi, açmışız televizyonu, istediğim programı seyredebilirim. Çobanın dediği gibi, peki Allah ne olacak? Kendi nefsime diyorum, Allah ne olacak peki? O bizi takip eden melekler ne olacak? Allah'ım bizi korusun, muhafaza etsin ve yardımcımız olsun. Dünya çok kötü, dünya çok kötü. Çünkü... Doğruyu söyleyeyim cazibeyle çıkıyorlar dışarıya. Asıl yüzleriyle çıkmıyorlar. Asıl halleriyle çıkmıyorlar. Yerine göre Mehmet Akif'imiz merhum o, o yüzdeki örtüler peçe feraceler atılıverince hayretler içerisinde kalmış ve öyle demiş. Haya sıyrılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde. Meğer ne çirkin yüzler örtermiş bir incecik perde. Ya, o, o gerçek halleriyle görünseler yani özür diliyorum yüzüne tükürüp de bakıp da tükürmezsiniz bile tükrüğünüzü bile sakınırsınız ama yani ben bunları söylemeyeyim de kim söylesin Allah aşkına değerli kardeşlerim ben söylemeyeyim de kim söylesin hocalar söylemesinler de kim söylesinler biz bunu kimden bekleyeceğiz biz hocaların görevi bu bunu mecburen söyleyeceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden bir hadisi kutsi aktarıyorlar Konu üzerinde hadisi kutsinin sıhhati üzerine birazcık bazı sözler var. İmam Hakim sahihul isnat diyor. Ama bir başka hadis otoritesi üzerinde birazcık konuşmuş ve fakat başka efendim rivayetler manayeti teyit ediyor. Hadisi kutsi şöyle. Rabbimiz buyuruyorlar ki en nazratu sehmun masmumun min siham-ı Harama bakış, kişinin harama bakması Şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Baktınız mı? Kalbinize bir ok sapladınız. Harama düştünüz mü? Kendi kendi kalbinize bir ok sapladınız, bir hançer sapladınız. Manevi hayatınızı katlettiniz. Men hamin min mekafeti Benden korktuğu için Rabbimiz böyle buyuruyor. Benden korktuğu için harama bakmayı bir mümin terk edecek olursa ona öyle bir iman veririm ki, o, o kendini korumasıyla ona öyle bir iman nasip ederim ki, öyle bir tat veririm ki sadrine, göksüne ve ağzına, yecidü halavetehu fi kalbih, kal onun tadını kalbinde hisseder. Kalbinde hisseder. İman ona fevkalade bir zevk, fevkalade bir tat, fevkalade bir bereket verir. Hani bir, bir böyle çok güzel bir sohbet olur da yahu ruhum istifade etti dersiniz ya. O halden işte ruh istifade eder. Ruh istifade eder. Bu konuda söyleyeceğim daha hadisi şerifler var. Bundan sonraki ayeti kerimede de e, hanım kardeşlerimize ve kullil müminat diyerek Rabbimiz başlıyor. E, siz okursunuz Kur'an-ı Kerim'den tefsirlere bakarsınız ama Allah ömür verirse ben gelecek hafta da Konunun o bölümünü inceleyeceğim, ele alacağım inşallahurrahman. Bu konuyla ilgili söyleyeceğimiz daha bazı şeyler var. Onları Rabbim nasip ederse gelecek hafta ele alacağız. Bugün sohbetimizi burada tamamlıyoruz. Başta yaptığım duayı tekrar ederek bitiriyorum sohbetimi. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etmeyi bizlere nasip etsin. Nefse ve şeytana uydurmasın, bizi bize bırakmasın, lütfuyla ve keremiyle Rabbim bizleri korusun. Geceniz hayırlı olsun diyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum, duanızı istirham ediyorum. Rabbim gönlünüze göre, isteğinize göre, düşüncelerinize göre sizlere de lütuflarda, ihsanlarda bulunsun ve rızasında daim kılsın efendim. Hayırlı geceler, Allah'a emanet olun.